Bir mektup tercümesi Hindistan'daki İslam alimlerinin büyüklerinden Muhammed Masum Serhendi rahmetullahi aleyh Mektubat kitabının birinci cildin yüz seksen ikinci mektubunda buyuruyor ki sebeplere yapışmak tevekküle münafî değildir. Çünkü sebeplere tesir etmek kuvvetini de Allahü teâlâ vermektedir. Sebeplere yapışırken sebeplerin tesirini Allahü Teala'dan bilmeli ve ona güvenmelidir. Tesir ettikleri tecrübe edilmiş olan sebeplere yapışmak tevekkül etmek demektir. Teşiri bilinmeyen, ümit dahi edilmeyen sebeplere yapışmak tevekküle uygun olmaz. Teşiri kat'î olan sebeplere yapışmak lazımdır. Hatta vazifedir. Ateş yakıcıdır. Ateşe yakmak hassasını tesirini veren Allahü Teâlâ'dır. Aç olunca gıda tam yiyeceğiz. Gıdaya doyurmak tesirini Allahü Teâlâ'nın verdiğine inanacağız. Faideli tesiri kat'i olan böyle sebepleri kullanmayarak zarar hasıl olursa Allahü Teâlâ'ya itaat etmemiş oluruz. Ona karşı gelmiş oluruz. Sebepler üç kısımdır. Tesiri görülmemiş İşitilmemiş sebepleri kullanmak, caiz değildir. Tecrübe edilmiş, faydeli tesir ettikleri anlaşılmış olan sebepleri kullanmak vaciptir. Bunları terk etmek, günah olur. Tesirleri şüpheli olan sebepleri kullanmak, vacip, lazım değil ise de, caizdir. Allahü Teala mühim olan işleri yapmadan evvel, bunları tecrübeli, bilgili kimselerle meşveret etmemizi, Bundan sonra yapmamızı yaparken de Allahü Teala'ya tevekkül etmemizi neticeyi ondan beklememizi emretti. Meşveret etmek de sebebe yapışmaktır. Bu emr, faydeli sebebe yapışmanın vacib olduğunu ve sebeb'in tesirini Allahü Teala'dan beklemek lazım olduğunu bildirmektedir. Ahiret işlerinde yani ibadet ve taat yapmakta tevekkül olmaz ibadetleri yapmamız, bunun için çalışmamız emrolundu. Ahiret işlerinde tevekkül etmek değil, havf ve ümmid etmek lazımdır. Bu emirleri yapmak, bunların kabul olunması ve sevap verilmesi için Allahü Teala'nın merhametine ve ihsanına itimat etmek, güvenmek lazımdır. Emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak, kulluk vazifesidir. Dinimizde, Öyle bir yüksek makam var mıdır ki, insan bu makama varınca, kendini ve her şeyi unutmuş olsun? Sualinize karşı deriz ki, evet, tasavvufta fena denilen bir makam vardır. Tasavvuf yolunda çalışan bir kimse, bu makama ulaşınca, kendisini ve her şeyi unutur. Fakat, fena ve beka makamına insanın batını, kalbi, ruhu vasıl olur. Bu hal, insanın kalbinde, ruhunda hasıl olur. İnsanın zahiri, bedeni, aklı, kendi ihtiyaçlarını temin etmek mecburiyetindedir. İnsan, pek çok ilerlese bile, bu vazifeden kendisini kurtaramaz. Başkalarının düşündüklerini keşfetmek, kaybolan şeylerden haber almak ve yapılan duaların kabul olması, tasavvuf yolunda ilerlemenin, Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmanın alameti midir diyorsunuz. Muhterem kardeşim bu saydıklarımız harikulade şeylerdir. Allahü Teala'nın adetinin dışında olan şeylerdir. Bir insanda bunların hasıl olması onun yükselmesinin kabul olunmasının alameti değildir. Bunlar istidraç sahiplerinde saadetten mahrum olanlarda da hasıl olur. Riyazet çekerek nefslerini parlatan kâfirlerde de hasıl olur. Bazılarında riyazet çekmeden de hasıl olmaktadır. Veli olmak için yani vilayet derecelerine kavuşmak için riyazet çekmek şart olmadığı gibi istidraç sahiplerinin harikalar göstermesi ve evliyanın rahimehumullahü teala kerametler göstermesi için de riyazet şart değildir. Riyazet çekmek bunların çok hasıl olmasına yardım eder. Evliyanın çoğu uç denilen günahtan korunmuştur. Fena makamına kavuşanda uç ve riya kalmaz. Evet, insanlık icabı hata yapılabilir. Çünkü evliya rahmetullahi aleyhi mescmain hata yapmaktan mahfuz değildir. Fakat gafletten hemen uyanır istiğfar ederek ve hasenat yaparak onun zararından kurtulur. Az yemek ve az uyumak, tasavvuf yolunda ilerlemek için fâidelidir. Fakat bedene ve akla zarar verecek kadar aşırı olmamak lazımdır. Bunları ve riyazetleri sünnete uygun yapmalıdır. Aşırı yapılırsa ruhbaniyet olur. İslamiyette ruhbanlık yoktur. Evliyanın keşfleri, hayali şeyler değildir. Kalbe ilham edilen şeylerdir. Hayali olan keşflere itimat edilmez. Vehm ve hayal, kalbe gelen bilgilerin anlaşılmasına yardımcı olurlar. Hâlık ile mahluk arasındaki elli bin senelik yol, vehm sayesinde az zamanda kat edilir. Hayal de, ledünnî bilgilerin kolay anlaşılmasına yardım eder. Tasavvuf yolunda her ikisinin de çok faidesi vardır. Bazı duaların dünya işlerinde faideli olduğu bildirilmiştir. Allahü Teala'nın isimlerini zikretmek, okumak daha ziyade faideli olmaktadır. Namaz kılarken kendi bedenini hatırlamamak çok iyidir. Namazda hasıl olan şeyler, namazın dışında hasıl olanlardan daha kıymetlidir. Namazın ehemmiyetini, İyi anlamalıdır. Namazı müstehab olan vakitlerde ve şartlarına ve tadiyle erkana dikkat ederek kılmalıdır. Namaza başlarken vaktinde kılmakta olduğunu bilmek şarttır. Namaz kılan kimseyle Allahü Teala arasındaki perdelerin kalktığı hadisi şerifte bildirilmiştir. Evliyanın rahimehumullahü Teala alem misaldeki suretlerini Şekillerini gördüğünüzü, onlarla konuştuğunuzu yazıyorsunuz. Bunlar iyi şeylerdir. Fakat maksadımız bunlar değildir. Maksadımıza zarar vermedikleri için üzülecek şeyler de değildir. Hızır aleyhisselamın hayatta olduğuna inanmak lazım olup olmadığını soruyorsunuz. Alimlerimiz bunu söz birliği ile bildirmedi. Evliyadan bazıları, Rahmetullahi aleyhim ecmain, Hızır aleyhisselamı gördüklerini, konuştuklarını bildirmişler ise de böyle haberler onun hayatta olduğunu göstermez. Ruhu insan şeklinde görülmüş, insanın yapacağı şeyleri ruhu ile yapmış olabilir. O zaman hayatta olmuş ise şimdi de hayatta olması lazım gelmez. El İsabe fi Marifetis Sahabe kitabında Hızır aleyhisselam'ın yaptığı çok şeyler yazılıdır. Alimlerin çoğu Hızır aleyhisselam'ın öldüğünü bildirdi. Eğer hayatta olsaydı Peygamber Efendimize gelir, birlikte cuma namazı kılar, sohbetinde ve cihatlarında bulunurdu. Vefat etmiş velilerin ruhları bazen alem-i misaldeki suretleriyle insan şeklinde görülür. Çünkü dünyada olan her şeyin alemi i misalde bir sureti vardır hatta maddi olmayan manevi şeylerin de orada suretleri vardır. Âlem-i misal hayali şeyler değildir. Bu gördüğümüz madde âlemi gibi var olan bir âlemdir. Evliyanın ruhları bazen kendi bedenleri şeklinde görünür. Bazen de bedensiz, şekilsiz olarak ruhları insanın ruhu ile buluşur, görüşür. Ruhlar ve kabir hayatı hakkındaki bilgiler çok ince bilgilerdir. Bunlar hakkında zan ile, tahmin ile konuşmamalıdır. Naslar ile, yani ayet i kerime ve hadisi i şerif ile açıkça bildirilmiş olanlara kısaca inanmalı, fazla konuşmamalıdır. Kabirde nimetler ve azaplar olduğuna inanmalıdır. Mevtaların birbirleriyle konuştukları da bildirilmiştir. Kabirdeki azaptan dolayı bağırır, feryat ederler, Feryatlarını insanlardan ve cinden başka bütün mahluklar işitir. Ruhları yalnız olarak da bedenleri vasıtasıyla da feryat eder. İnsan tasavvufta ne kadar ilerlerse ilerlesin, kemale gelsin, kurb-ı ilahiye kavuşsun, bedeniyle ruhu da mahluk olmaktan kurtulamaz. Allahü Teala'dan başka her şey hadistir, mahluktur. Var olmadan önce yok idiler, sonra da yok olacaklardır. Müslüman olmak için böyle inanmak lazımdır. Peygamberlerin aleyhimü Salavatü ve teslimat, evliyanın ruhları da böyledir. Ahirette azaptan kurtulmak için, ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine inanmak uymak lazımdır. Bu kitaplara uymayan keşfler, kerametler, hiçbir işe yaramaz. Tasavvuf yolundan maksat kendi nefsinin ayıplarını, kusurlarını anlamaktır ve ahkam-ı İslamiyeye uymakta kolaylık ve lezzet hasıl olmaktır ve gizli olan şirkten, küfürden kurtulmaktır. Talebelerinizin iyi hallerini yazıyorsunuz. Bunun için Allahü Teala'ya çok şükrediniz. Talebenizin tam Müslüman olmaları, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaları için çalışınız. İslamiyetin edeplerini, ehli sünnet alimlerinin edeplerini ve selef-i salihinin hallerini, ahlaklarını onlara bildiriniz. Onlara vaaz ve nasihatten geri kalmayınız. Edepsizi Allahü Teala sevmez. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyunuz. Namazlarınızı ehli sünnet alimlerinin yazdıkları fıkıh kitaplarına uygun olarak ve huşu ile kılınız ve la ilahe illallah güzel kelimesini her zaman söyleyiniz. Allahü Teala hepimize merhamet buyursun. Hepimize kendi rızasına kavuşturan iyi işler yapmak nasip eylesin. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinde gidenlere selam ve dualar ederim efendim. Şimdi Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanı çok uzakta kaldı. Ve kıyamet yaklaştığı için her tarafa bidatler yayıldı. Bidatlerin zulmetleri zararları bütün aleme yayıldı. Sünnetler unutuldu. Sünnetlerin nurları örtüldü. Şimdi insana Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak en kıymetli iş unutulmuş sünnetleri meydana çıkarmak için yani İslam bilimlerini yaymak için çalışmaktır. Kıyamet günü Muhammed aleyhisselamın yanında bulunmak isteyenlerin bu yolda çalışmaları lazımdır. hadis i şerifte, terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana yüz şehit sevabı vardır buyuruldu. Yani bir din bilgisini ortaya çıkarmak, öğretmek, yaymak çok büyük sevaptır. Sünneti meydana çıkarmak için ilk yapılacak şey bu sünneti kendisinin yapmasıdır. Bundan sonra, başkalarının yapması için çalışmak gerekir. Son nefes korkusunu yazıyorsunuz. Bu korkudan kurtulan kimse yoktur. Peygamberlerden, aleyhimüs salavatü ve teslimat, başka herkesin son nefesi şüphelidir. Son nefeste kurtulabilmek müjdesi, ancak vahy ile malum olur. İyi alametler ve eserler ve beşaretler, Son nefesin selametini haber verirlerse de zannı galip hasıl ederler. Zan ne kadar galip fazla olursa olsun insanı bu dertten, bu korkudan kurtaramaz. İbadetlerimi ve taatlerimi kabul olmaya layık göremiyorum. Bunun için bazen ibadet yapmakta gevşeklik hasıl oluyor diyorsunuz. Bu dünyada ibadet yapmak için emir olunduk kabul olunur mu, olunmaz mı bilmesek dahi, yapmaya mecburuz. Hem ibadet yapacağız, hem de ibadetteki kusurlarımıza istiğfar edip, kabul olması için ağlayarak, sızlayarak yalvaracağız. Bu istiğfar ve yalvarmak, belki kabul olmasına sebep olur. Biz kuluz. Kulluk vazifemizi yapmaya mecburuz. Şeytan, lâin, kulluk vazifemizi yaptırmamak için, Bizi aldatmaya çalışıyor. Size karşı olan teveccüh ve sevgimizi soruyorsunuz. Bunu bildirmeye hacet var mı? Sizin bize olan sevginiz, bizim size olan sevgimizin eseridir, neticesidir. Ağaçta hasıl olan çiçekler, meyveler hep gövdeden gelmektedir. Bu kaide her zaman böyle gelmiştir. Maide suresinin 54. ayetinde mealen, Onları severim. Onlar da beni severler. Ve 119. ayetinde mealen Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. buyuruldu. Kendi muhabbetini ve rızasını onlarınkinden önce bildirdi. Mezhepsiz kimse kendi doğru yolu bulamaz. Etse herkesi taklit bu da doğru olamaz. Dinde alim olmayan bir müçtehit olamaz. Rahmetini umarım yoksa da istidadım sana güçlük mü var ey keremi bol Allah'ım. Rahmetin mücrimedir. Kusurum pek çok benim. Edemem cürmüm inkar. Halim malumun senin. Yüz karasıyla geldim sürüyerek zincirim rahmetini umarım yoksa da istidadım sana güçlük mü var ey keremi bol Allah'ım yanılmış şimdi herkes muhakkak ki hak sensin gayrı yok ibadete yalnız müstehak sensin abdi aciz ne yapar kadir-i mutlak sensin rahmetini umarım Yoksa da istidadım sana güçlük mü var ey keremi bol Allah'ım Zade Ahmed Efendi rahimehullah teala 1197 miladi 1783'te vefat etmiştir. Türkçe Feraiḍül Fevâid ismindeki Amen Tüşrih kitabında diyor ki bir insan Hayırlı bir iş yapıp sevabını herhangi bir mevtaya hediye ederse ona gider. İmam Taberani rahimehullahü teala Evsat kitabında bildirdi ki Enes bin Malik radıyallahu anh buyurdu ki Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem işittim. Bir kimse tanıdığı bir meyyit için sadaka verse Cebrail aleyhisselam bu sadakanın sevabını nurdan tabak içinde ona götürür ve Ey kabir sahibi! Bu hediyeyi senin ahbabın gönderdi. Bunu al der. Meyyit bu hediyeyi alınca sevinir. Kendilerine hediye gönderilmeyen meyyitler bunu görünce üzülürler buyurdu. Meyit için yapılacak en kıymetli sadaka, ehli sünnet alimlerinin bir kitabını bir kimseye hediye etmektir. İbne Ebid Dünya, Amr bin Cerir'den Rahimehumullahü Taala naklederek buyurdu ki, bir kimse ahirete gitmiş olan din kardeşi için dua etse veya hayırlı bir amel işlese ve bunların sevabını ona hediye etse, bir melek, bu sevapları, meyite götürüp, Ahbabından filan kimse, Bunu sana gönderdi, der. İmam-ı Müslim'in, Rahimehullâhü teâlâ, Ebu Hüreyre'den, Radiyallâhü teâlâ anh, Naklettiği hadisi i şerifte, Bir mü'min, Vefat edince, Bütün amelleri biter. Yalnız, üç ameli bitmeyip, Bunların sevabı, amel defterine yazılmaya devam eder. Bu üç amel, sadaka-i cariye, yani devam edici iyi işleri, ve faydeli kitapları, ve kendisine hayırlı dua eden, salih çocuklarıdır.'' buyuruldu. Bütün mü'minlere hediye edilen dualar ve sevaplar, bunların hepsine vasıl olur. Bir kimse, bir mü'minin kabrine gidip, ona selam verse, Kabirdeki meyyit işitip selamını alır, bildiği kimse ise onu tanır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret etmeyi ve kabirdekilere selam vermeyi emre'yledi. Abdullah İbn Abbas'ın radiyallahu anhuma bildirdiği hadisi i şerifte bir kimse tanıdığı bir müminin kabrini ziyaret ederek ona selam verse bunu tanır ve selamına cevap verir, buyurdu. Başka bir hadisi i şerifte, bir kimse, din kardeşinin kabrini ziyaret edip, kabrin yanında otursa, meyyit sevinir, buyuruldu. Bir mü'min, Peygamberimize sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, bir salavat-ı şerife okusa, melekler, o salavatı alıp, fahri alem efendimize bildirirler. Hadisi i şerifte, Allahü Teala'nın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ümmetimin benim için okuduğu salavatı bana bildirirler. Ve bir kimse bana salat okursa, onun salatı hemen bana bildirilir. Buyuruldu. Bu iki hadise şerif, bazılarını melek bildirir, bazılarını ben işitirim demektir. Raviday Mukaddese yanında okunan salat ve selamı kendisi işitip, Selamına cevap verdiğini bildiren çok hadisi şerifte vardır peygamberlerin aleyhimü Salatu ve selam mübarek cesetleri çürümez bunu bildiren çok hadisi şerifler vardır bir hadisi şerifte peygamberler kabirlerinde diridirler buyuruldu bazı alimler şehitler de çürümez dedi İmamı kurtubi. Rahmetullah aleyh. Dipnot bir, Muhammed Kurtubi 671 Miladi 1272'de vefat etti. Sıkıntılara, dertlere sabreden müminlerin ve ahkam-ı İslami'ye uyan salihlerin cesetleri çürümez, dedi. Günah işlememiş olan ceset çürümez. İlmiyle amil olan alimlerin ve günah işlemeyen Bidat sahibi olmayan, hoparlör kullanmayan hafızların ve müezzinlerin ve evliyanın Kaddesallahü teala esrarı hümül aziz cesetleri çürümez. Hatta bunların kefenlerine toprak tesir etmez. Başkalarının cesetleri çürür. Bir hadisi i şerifte her meyyitin vücudunu toprak çürütür. Yalnız kuyruk sokumu denilen kemik çürümez buyuruldu. Ruhun nasıl olduğunu dinimiz açıkça bildirmedi. Ruh, madde değildir, sıfat da değildir. Fakat madde gibi kendi kendine vardır. İnsan öldükten sonra ruhu yok olmaz. Hiçbir maddeye muhtaç olmaksızın kendi kendine vardır. İdrak etmesi, anlaması da vardır. Ruhun nereye gittiği açıkça bildirilmedi. Cevhere şerhinde, İbrahim Lakani Maliki Dipnot 2 Lakani 1041 Miladi 1632'de vefat etmiştir. Çeşitli rivayetleri yazmıştır. İmamı Suyuti Şerhü Sudur kitabında ve İbnül Kayyim Cevziye dediler ki Şakî olanların yani kâfirlerin ve fâsıkların ve bidat sahiplerinin ruhları azaptadır. Saitlerin yani mü'minlerin, salihlerin ruhları, nimetler, lezzetler içindedir. Yahudinin ruhu, Yahudilerin ile beraberdir. Hristiyanların, mezhepsizlerin, kitapsız kâfirlerin ruhları da birbirleri iledir. Azab olunan ruhların bulunduğu yere, siccin denir. Nimetler, lezzetler bulunan yere, illiyyin denir. İlliyyenin en yüksek derecesine, Mele-i denir. Peygamber Efendimiz vefat ederken, son sözü, Ya Rabbi, beni affet, bana merhamet et, beni refîk-i kavuştur, oldu. Burası peygamberlerin makamıdır. Bunların dereceleri de farklıdır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesinde, Adem aleyhisselamı birinci semada, İsa aleyhisselam ile Yahya aleyhisselamı ikinci semada, Yusuf aleyhisselamı üçüncü semada, İdris aleyhisselamı dördüncü semada, Harun aleyhisselamı beşinci semada, Musa aleyhisselamı altıncı semada, İbrahim aleyhisselamı yedinci semada gördü. Ehli sünnet alimlerinin ruhları. Peygamberlerin aleyhimüs ve teslimat, ruhlarına yakındır. Bir hadisi i şerifte, şehitlerin ruhları arş-ı ilâhîdedir. İstedikleri zaman, cennetin diledikleri yerlerine gidip, tekrar kendi makamlarına dönerler, buyuruldu. Ahiret hayatında sabah ve akşam, gece ve gündüz yoktur. Cennet nurânîdir. Şehitlerin bazıları cennete girmez. Cennetin yanındaki, Barık ismindeki nehir kenarında, yeşil kubbeler altındadır. Kendilerine sabah ve akşam, cennet nimetleri getirilir. Burada sabah ve akşam, dünyadaki zamana benzetilerek söylenmiştir. Böyle sözlere, kinaye denir. Bir rivayette, bütün mü'minlerin ruhları, bu kubbeler altında bulunur. Şehitler, dünyadaki din kardeşlerimiz, bizim kavuştuğumuz nimetleri, saadetleri bilseler, cihada, muharebeye koşarlardı derler. Ali İmran suresi 170. ayetinde mealen Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Kendilerine her zaman rızık verilir. Onlarda azab bulunmak korkusu yoktur. Nimetlerden mahrum kalmak üzüntüsü de yoktur, buyuruldu. Dünyada onların cesetleri toprak altında kalınca çürüyüp fena kokarlar. Hayvanlar etlerini yerler. Bu hallerini görenler bunları acı çekiyor, azap içinde sanırlar. Onların kavuştukları nimetleri, saadetleri anlamazlar. Şehitler böyle diri olunca peygamberler de Salawatullahü Teala aleyhim ecmayin elbette diri olur. Çünkü her peygamberde şehadet mertebesi vardır. Bir hadisi şerifte ilmi öğrenmekteyken eceli gelen kimseyi Allahü Teala peygamberlerin mertebesinde karşılar buyuruldu. Osman bin Affan, radiallahu an diyor ki Rasulullah'dan işittim. Kıyamet günü ''Evvela enbiya, sonra ulema şefaat edeceklerdir.'' buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, ''Taundan vefat edenler, şehitlerin mertebesine kavuşur.'' buyuruldu. Taun, veba hastalığı gibi sari hastalıklar demektir. Bir kimse kıyamet günü kimler arasında bulunacak ise, kabir hayatında da onların arasında bulunur. Dünyadayken kimleri seviyorsa kimlerin arasında yaşıyorsa kıyamette onlar ile beraber haşrolunacaktır. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullahü teala dipnot 1 Ahmet bin Hanbel 241 Miladi 855'te Bağdat'ta vefat etti. Dedi ki: Müminlerin ruhları cennettedir. Kafirlerin ruhları cehennemdedir. Bazı alimlere göre cennetül mevadadırlar. Bu cennet arşın altındadır. Zinaya adet edinen, faiz ve yetim malı yiyenlerin ve mezhepsizlerin ruhları cehennemde azab içinde olurlar. Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları cennete girmez. Böyle günah işleyenlerin ve zulmedenlerin ruhları da böyledir. Evliyanın Rahimehullahü Teala ve salih müminlerin ve ehli sünnet kitaplarını yayanların ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler. Müminlerin ruhları birbirlerini ziyaret ederler. Bilhassa cuma gecelerinde konuşurlar. Mümin vefat edip ruhu semaya çıkınca müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar. Vasiyet etmeden ölenlerin ruhlarına konuşmak için izin verilmez. Vasiyetlerin en kıymetlisi ehli sünnet kitabı hediye etmektir. Feraiidül fevail'in yazısı tamam oldu. Saadet ebediyede diyor ki: Belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar çok okunmalıdır. Yani çok estağfirullah demelidir.